Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna keleke el-keser. Fasalli li Rabbika hunar. İnna şaniyeke hüvet ebed. Sadeka Allahu el-azim. Hepimiz bu sureyi biliriz. Bir öğrenmeleri lazım. Kur'an-ı Kerim'in 110. suresinden en kısa sure. 3 ayet. Fakat mana gayetle dolgun ve olgun. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ihsanı olunan nimet ilahiye. Mala bakımından Resulullah sallallahu aleyhi ve Hak ve Teala Hazretlerinin ihsanı, inayeti ve peygamberimizin taltif ve mahzun olan kalplerini tatip ve hatır etmesidir. Çünkü Allah yani yerin gözünün sahibi bilme ve bilmeyen alemlerin olan Allah Hadid-i e, yani bizim peygamberimiz sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselatü vesselama tazim eder. Ve bu kainatı, semavatı, ardı, bilinen ve bilmeyen alemleri, görünme ve görünen mahlukatı Resulullah hiçe halk etmiştir. Onun için Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Levlâ ke levlâk, lemâ le halaktul eflâk. Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, ki esini ben yaratmasaydım, bu mevcudatı, gördüğüm bu mükevvenatı, ne semayı, ne ardı, ne yıldızları, ne ayları, ne güneşleri, ne deryaları, ne denizleri, bunların hiçbirini halk etmeyecek Ne cennetin ne cehennemi. Bir gördüğümüz nimetler var. Bir görmediğimiz nimetler var bizim için. Dünyada gördüklerimiz işte gök, yer, güneş, ay, yıldız, insanlar, efendim, deryalar, denizler, ağaçlar bir de görmediklerimiz var. bu ders alt tarafı var. Yani insanın bir vücudunu böyle zahiri var görüyoruz. Bir görmediği kısımlar var. İçimiz, kalbimizi, ciğerimizi, minemizi, görün görmüyoruz. Biz Zahirde ne yapıyoruz? Ha, dünyanın da böyle zahiri gibi batını var. Batın, ahlet alemi. Bir vücudun dışarısı, dünya. Farzı, i̇ç tarafı, ahlet alemi. Onun için cennet, cehennem, mizan, terazi, azap, şu, bu, ben rahmet, bunları göremiyoruz. Gördünüz mü? Zahiri kısmını. Hani vücudun, zahirini gördüğümüz gibi görüyoruz, batını göremiyoruz. Ama madem bu şeyin, kainatın zahiri var, batını var. İnsanın nasıl zahiri var? Dış tarafı var, iç tarafı da var. Bu kainatın dış tarafı var, iç tarafı var. Acaba atabildik mi? İşte bu kainat, gördüğümüz bu kainat ve görmediklerimiz alem. Görmediğimiz alem, yani ahiret alemi, bunlar hepsinin hilkati, sebebi hilkati, Hz. Muhammed Aleyhisselam'a, onun için onun şerefine hak olmuştur. Cennet onun için bezenmiş, cehennem onun için bulmuş. Niye? Peygamberi sevenler cennete ı Aliyah. Bu alemden sonraki alemde ki muhakkak bu olacak, e benim giden gelen var mı diye bazıları söylüyorlar. Giden gelen vardır. Sen bile gidip gelir ama farkında değilsin. Serhoşsun çünkü uykudasın. Gidip geliyorsun farkında değilsin. Nasıl Uyuyorsun sonra kalkıyorsun. Bak işte gidiyorsun da geliyorsun. Uyuduğuna sağda ne oluyor haberin bile olmuyor değil mi? İşte aynı sene bu, bu bu şeyin ölümün ve dirilimin misalidir yani. Bir de gene aynı zamanda ökten sonra dirilmeye sebep peki şey. E i̇şte ilkbaharda görmüyor musun? Ölen toprak diriliyor. Bey Meyve, sana selameyu veriyor. Menzu veriyor. E i̇şte aynı onun gibi. E yani sen de böyle sonra giden gelen giden var. muhbir de sadık olan yani sözünde sadık, doğru konuşan. Hazreti Muhammed gitti geldi. Allah'ın geldi. Miraç'a gitti ya. Miraç'ta o vakit Cenab-ı Allah ona hem cennetin derecatını, cehennem, hem cehennemin derecatını gösterdi. Bir gelip haber verdi. E hiç şimdi ya da peygamberin yalanı, işte peygamberi yalan e hiç peygamberin yalanı da böyle. E Resulullah verdiği ki yalancıydı böyle şey olmaz. Yani hiç gider. Gider. Onun için öyle böyle dar, dar görüşle az ilgiyle ben bu Allah'ın azametini, kuvvetini örtmeye kalkınca örtmeye yukarıdan teveccüh kırılır. Anlayamazlar yani. Ashime yani bismillahirrahmanirrahim. Bu surecilerle peygambere tazim, Allah tazim eder peygamberine ve taltif ediyor peygamberi ve tatîb ve hatîr yani gönlünü hoş ediyor. Çünkü sebebi ne biliyor musun? Peygamberimizin 7 tane çocuğu oldu. 7 tane evladı. Dört tanesi kız, üç <gülüyor> tanesi erkek. Bunların altı tanesi aleykümselam Cenab-ı Hatice'de kübra. Hatice annemizden oldu. Bir tanesi İbrahim Mariye'de. Yani Mısır padişahının peygamberimize gönderdiği bir cariyede dünyaya geldiler. Fakat peygamberimizin çocukları yaşamadı. Yani kendisinden evvel altı tanesi peygamberimiz ahledi intikal etmeden irtihar etmeden altı tanesi peygamberin hayatındaki ölüler bir tanesi Cenab-ı Peygamber'den altı ay sonra bu altı altı, altı tane çocuk şunlar Ümmü Gülsüm Rukiye, Zeynep Kasım Tahir Abdullah İbrahim bir de İbrahim altı, üç erkek dört kız o altı tane çocuk hepsini yaptılar. Ee, Cenab-ı Peygamber artık intikal etmeden onlar öldüler. Bir Fatıma Tüzehra <gülüyor> Peygamberimizin altı ay sonra Fatıma Hazreti Haseni'nin annesi Haydar-ı Kerar Hazreti Ali'nin ailesi ve Resulullah Efendimiz'in parçası. Fatım <gülüyor> Peygamberimiz Fatıma Tüzehra'ya öyle bir O kadar muhaberlerdi ki kaç sabah huzur-u nebiye girse yani Peygamberin huzuruna girse Fatıma Tüzehra Resulullah Efendimiz ona ayağa kalkarlar. Ötüm. O kadar severdi. Ve bağrıda basar ve mübarek ellerine öperdi. Fatih ve O kadar. O da Resulullah'ın aşıkıydı. Ve ne dikinde? Cenab-ı Peygamber'in ahireti intikalinden sonra Peygamber ahirete gidince Hazreti Fatih'e dayanamadı. Kendisine bir ev yaptı. İsmi Beytül Hazem Yani Mahzuniyet Ağlama Evi. İsmi Türkçe'de Ağlama Evi koydu ismini. Ve orada ne yaptı? Orada ağlıya, ağlıya, vah ebeta, vah ebeta, vah babam, vahum ağlıya, ağlıya. Alt ay sonra o da Resulullah'ın yanına gitti. Yani Şimdi Cenab-ı Peygamber'in evlatları böyle ölünce bunda iki mana var. Birisi Cenab-ı Peygamber'in sülü pakinden gelen çocuklar fasık olsalar Resulullah'ın şerefine yakışmayacak. İki, Peygamber'in çocuklar ne kadar nasıl lazım gelir? Halbuki Resulullah Hatem'in Nebi'dir, Peygamber'in Resulullah'ın sonu. Onun için bunun esrarını bu şekilde öyle ama Allah bu şekilde bunu anlatıyor. <gülüyor> ve bütün gaye nuru vahid olan. Ene ve aliyyum min nurun vahid. Ali ile ben yani Ali Haydar-ı Kerrar Ebenem Eşerim Esadullahil Galib Allah'ın aslanı Ali. Onunla ben biz nuru vahidiz diyor Peygamber. Ene ve aliyyum min nurun vahid. Ali ile ben bir nuru vahidiz. Lene <gülüyor> zalik bu nur birleşti. Nerede? Nerecel Bahreyn oldu yani. Resulullah ile Resulullah'ın kerimeci Hazreti Fatma ile Hazreti Ali tarafından birleşti. Ve zürriyet Muhammediye Hazreti Fatime'nin sülalesinden geldi. Hazreti Fatime'nin tallasından geldi. Acaba bildik mi? Vilayetle nübüvvet birleşti. Resulullah'ın nübüvveti zahir. Vilayeti Hz Ali ile görülmüştür. insanların gözünde. Esadullah'ı Galib'in varlığıyla görülmüştür vilayeti peygamberi yer. Nübüvveti zahir risale Vilayeti Hazreti Ali ile tezahür etmiştir. Allah'ın rahmet sıfatı peygamberin vücuduyla zahir olmuştur. Nasıl anlatayım bilmiyorum. Çocuk, gençler var işinizle. İnşallah kavuruyorsunuz konuşun gözleri. Efendime söyleyeyim. Yani şimdik Peygamber süladesi Hazreti Fatime'den geldi. Tarla Resulullah'ın parçasından tohum Hazreti Ali'den. İki nuru birleştiler. Ve oradan Hazreti Hasan ve i̇mam Hüseyin ve ondan sonra efendim Muhammed Hanifi. Üç tane. Bir anne baba bir olarak Fatih-i geldi. i̇mam Ali'nin 17 çocuğu oldu. Hazreti Fatimemin <gülüyor> salimde İmam Ali evlenmedi. Yani Fatimemin Zehra ile. Fatimemin Zehra ahirete gideince Ali ve Bakıye evlenmedi. 17 evladı var. 14 tane evladı var. Bir ismi Emir Bekir, bir ismi Ömer, bir ismi Osman. Efendimiz bir tane ismi Ümmü Gülsüm'dür. Çocukların isimleri böyle. Şimdi hepsi saysa katırız da kalmayacaksin. Yani bu çocukları böyle ölünce katırlar peygambere başladılar. Araplar arasında erkek evladı olmayana epter derlerdi. Epterin manası, kökü kurudu. Kökü kurudu manasına. Kökü kurudu. Erkek evladı yok, tohumu yok. O manaya kuruculardı Araplar. Epter. Şimdi bu sureyi ciliyeli, şeyini vereceğim size, sevgiliniz örünü, neden nazil oldu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mescid-i haramdan, yani Kabe'den de çarı çıkıyordu, Kabe'nin içinde de o da daha <gülüyor> putlardan Kabe tatil olmamıştı. Kabe'nin Kabe içinde sanadıydı Kureyş. Kureyş kafir oturuyordu. İleri gelenler yani sanadiydi Kureyş demek. Kureyş'in ileri gelen kafirler bir sürü bir ayak takımı var. Bir ekabiri var bu ekabir kısmı. Oturmuşlar, konuşuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten dışarı çıkıyor mesela alandan. içeriye de Asi ibn-i yani Amrülü Asıl babası. Amir ile Asim babası içeri giriyordu, kapıda konuştular. Efendimiz karşılaştılar, konuştular. Sonra o içeri girdi. Resulullah efendimiz harap içeri çıktı. <gülüyor> Kıpırkırış, Asim ve aile soludu. Kimden? <gülüyor> kapıda birinden konuşuyordu kapıda. Kimdi o? Dedi Epterle konuşuyordu. Yani kökü kurumuşla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ködü konuşuyor. Kökü kurumuşla konuşuyordu. <gülüyor> efendimiz bunu duyunca mütevzi surette müteşebbed oldu ve kalbi yaralandı. <gülüyor> Evlatsız bu ne demek? evlatsız anne ne demek? Köksüz, meyvası ağaç gibi yani. Çok mahzundur bu. Evlat acı tatlıdır yani. İnsan evlatsız kalırsa fena gittir. Yani meyvası ağaç gibi olur. Ya Resulullah Efendimiz çok müteessir oldu bunda. Erkek evladı olmayan evlatlar evl diyorlar. Var Fatma düzenli hayatta ama erkek evladı meselesi. İçeri gelmeymiş. Hazreti Ali'nin evine, yani Hazreti Ali'nin babasının evine Ebu Talip Hazretleri'nin evine geldi. Ümmühani de oradaydı. Yattılar. Ümmühani sünneti üzüldü. Miraç da oradan mı kurulmuştur? Miraç peygamberi. Yine Ebu Talip'in evinde. Radıyallahu anh. Ebu Talip Ali'nin peder anileri imanlıdır. Böyle bazı beyinsizlerin, ahmakların, konuştuğu gibi değil. Resulullah'ın pek sevdiği ve Resulullah'ın müdafiği yani. Ve İmam Ali Keremullah'ı ve şeyi Hz. Peygamber'in yanına vermiş ve peygamberi kendi yanında büyütmüş, evladı gibi peygamberi evladından üstün tutmuştur. Bu Talip Hazretleri peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi evlatına üstün tutmuş. İmam Ali de onun yanına vermiş, büyütmüştür. Hatta diyor ki Cafer Tayyib Hazretleri biz biliyorduk peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübveti ilan etmişti. Hazreti Ali arkasına almış, namaz kılıyordu. Babam bana dedi ki bu Talip Câfir, hadi git Hz. Muhammed'in beşiğinde dur da Namazı dur dedi, ne kıl dedi diyor. Babam bana diyor. Hiç iman etmeseydi peygamberin peşine gönderir mi? Ha, siyaseten Küpar-ı Kureyş'le temas ettiği için imanlık etme derdi. Ama peygamberin malı canı canıyla, her şeyiyle müdafaa ederdi. Hatta ölümü esnasında evlatlarını topladı. Sakın ha, Hazreti Muhammed'den ayrılmayınız. O sizin nura götürecektir dedi. E bu tarif iman etmemiştir, sakın öyle şeyle konuşmayın. Peygamberin anası, babası, amcası hakkında bir şey konuşulmaz. Hatta cenab Allah Celle ve Tekadın Hazretleri sure-i tebbette e Peygamber in ammesidir. İnsan fazla konuşmuyor. Allah'ın onu nasıl hicretliyse suresinde nasıl kötülediyse o kadar. Fazla yere gitmek doğru değildir. Acaba anlatabildim mi? İmanını kurtarmak için peygamberi kırmamalıdır. Kim Resulullah'a böyle diniyle incidirse, eliyle incidirse onun akıbeti hayırlı olmaz. Şimdi söyleyeceğim zaten ayet-i Bana hatırlatın namaz vaktini. Bir adam, Allah muhafaza diyorsun ağzından bir kütfet siknecelerle karşı, yani sehbetse Allah'a, bunu etmek yarısıyla yani, ne cevaptır. Tövbesi müstecaptır, tövbesi kabul olur. Resulullah'a bir adam sehbeterse Allah muhafaza diyorsun tövbesi kabul değil. Onun için, Cenab-ı Hakk'ın reşinden beridir. Allah değildir, araz değildir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın namusu gibidir. Sana bir adam hakaret etsin, affedebilirsin ama karına karına, karına ya mukaddesatına tecavüz ederse affeder misin? Senin hak müdafat ve Allah'ın da mukaddesatı Hazreti Muhammed'dir. Allah'a karşıyayen bir durumda isyanlar, nisyanlar, bilmem büyük yakın hareketleri, Cenab-ı rahman ve Rahim'dir. Fakat namusu, Allah'ın namusu olan, Allah'ın kudsiye, mukaddesatı olan Hazreti Muhammed'e bu edenler, ya onun hakkında konuşanlar, ya onun evlata hakkında konuşanlar, onlar iflah olmazdır. Kim olursa olsun. Anlayana çok şeyler söyledi. Değerli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yattılar Ve Müsru-i Celil'e nazil oldu O mahzunetle peygamberimiz yattı orada Bu sureyi Allah indirdi Cebrail vasıtasıyla peygambere okudu Şimdi mana vereceğim ben Kur'an'ı kendim Müsru-i sure Celil'e vereceğiz Yani benim vermiş olduğum mana ile bunun manası bitmiş demek değil İnna atayin akal kevser Şimdi Cenab-ı Peygamber uyandı, tevessüm ederek. Çünkü Cebrail geldi, bu sureyi getirdi. Peygamber mahzun yaptı orada. Çünkü de ebter demişlerdi kendisine. Şimdi vereceğim mana da, böyle denizden bir katre, güneşten bir zerre olarak mana vereceğim. Bu inna atayna suresine. Hem kısa sure ve mimsuz suredir. Hiç mim suresi, içinde mim yoktur o, bu surede. Mimsuz surederler buna. Efendim? Vereceğimiz mana böyle gayet de, şey böyle de denizden bir katre yani yerden bir şey yoksa bunun manasını bütün e, köreğat kü ve semavat defter olsa, zirruhlar yani ruh sahibi bütün mahlukatta katip olsa, kalemler, şey, ağaçlar kalem olsa yazılar bunun manasını bereketler tükenir, kalemler kırılır, yazanlar yorulur. Surenin manası bitmez. Surenin manası. En kısa. Kur'an'ın her suresi böyledir. Anlayan hiç. Anlayan bir şey yok. Aa ben okudum tercümeyi, inna da sana bir kere söyleyelim. Hadi gidelim. O şeyi bildiğin gibiyim. Gökken güneşi bu kadar görüyorsun değil mi? Aslında yedi milyon dünyadan büyük. Yedi üç milyar bilmem ne kadar yedi milyon büyük. Buraya Ama bu kadar görüyorsun. Kur'an da bunun gibidir. Uzaktan görüyorsun sen Kur'an'ı. Sen girdiğin vakıta işini de gidi, işi ver. Gitti bunu bir daha bunu şeyine söyleyeyim size, havasını söyleyeyim. Havas, Havası, hassasını yani. Unutma. Bu sureyi bir adam sabahleyin namazı kalkamıyorsa yahut efenime bir işi var, erken kalkmak istiyor. Bu sureyi icliliği 3 defa okusun. Ve desin ki ey bu sureye müvekkil olan melaike Beni ek kaldırmasan namaza yarın seni ahiretinden şeyim dağlayacağım desin. Ee yı kaldırırlar. Uyanırsın yani dediğin saatte. Hasaların bir tanesi. Acaba atabildin mi? Evet. Namaza kalmak istiyorsun saatı görmeyecek <gülüyor> saat bu ne? Manevi bir saattır. Bu şekilde iş bu süre iciliyle olan melaki. Eğer ben işte, sabah namaza kaldırmasa şu saatte, ahadesinden daha vakil <gülüyor> mesin girip kaldırır. Bitti o kadar. Fazla da konuşmaya gelmez. Birine söyledim o da şeyler atmışlar. Üssmayla Allah'ım dersimiz İvan'dan. tembih etmiştim. İsmail kalkmamış. Kaldırıp kalk. Kaldır tutunca atuslar yaşanır. aşağıya. o da olabilir yani. Onun için hemen kalkmalı? Biz diyor, kelime-i şahitleri yaşadı mı? Allah ان لا اله الا الله وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا مشهدينا شاكرين. درست Ve في وقتكم الله اكبر صلى الله عليه سيدنا محمد واهلته المدعوا متعقب الاشرار Ve الى مستقر الارض قد به في حوله Allah cömert, müjde verir, ve bu ayet tekrar edecek suyle getirdi kısa suyle. Allah, ata mana deryadan bir katlayan denizlerden bir katla fırladı. Yedi yedi baharda. Beş büyük deniz var ya, yedi büyük deniz vardır. Beş tane değil, yedi tanedir. <gülüyor> Senin bildiğin beş tane denizdir. Benim bizim bildiğimiz yedi tanedir. Sen ne Yedi tane deniz. Efendim evet, şöyle ondan bir katredi vereceğim. <gülüyor> İnna biz azimuşşan ata ilanke sana verdik. Kel kevseri hepsini verdik sana ketsek. Kepsürün manası nelerdir? Ona da birkaç mana vereceğim. Vaktı zaten dar. Ne vereyim Bu kepsede Murat ismimle ismini beraber andırdı. Nerede la ilahe illallah denirse orada Muhammed sallallahu denir. Hatta bir adam peygamberin ismini işitse la ilahe illallah desene de, peygamberi şey, tasdik etmese ya yani, Muhammed sallallahu demese Tevhidi reddolunur. Bir daha söylüyorum. Peygamberi işitti, peygamber olduğunu bildiği halde inkar etti ama la ilahe illallah diyor. Yaptı tevhid oldu. İnna atayinankalikavsa. Sana kefseri verdi. Kefseden muradınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir adamın ismini işitse. O adam la ilahe illallah dese ama Muhammed Resulullah demese. Ben Allah'a inanırım birliğine, şerifin hazır yoktu Bir de. Dese bu adamın tevhidret oldu. Her la ilahe illallah deyişte, her seferinde ishar dahi etmesen Muhammed Resulullah'ı düşünmekte mükellefsin kalbinde. Kalbinde ne söyleyeceksin? La ilahe illallah dediğin mi Muhammed Resulullah'ı düşünür Onun için ezanda peygamberin ismi Allah'ın ismiyle zikri olur. Her yerde. La ilahe illallah muhammede. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la muhammede La ilahe illallah Muhammed. Oku benden beraber. Zarar etmezsin. Tevhidu ve... ''La İlahe İllallah'' Nerede ''La İlahe illallah var? ''Muhammed Resulullah'' Onun için yalnız mücedet ''Peygamberi işitmemiş, La İlahe illallah demiş İmanı bakbuldür, müsecaptır Çünkü onlar Cenab-ı pe Peygamber'e itaat, Allah'a itaattır. Allah'a iman Peygamber'e imandır. Ama işitip de kastet edilse <gülüyor> olmaz Acaba bağlı da Çok mühim Çünkü Allah'a Muhammed kapısından gidilir. Resulullah'ın kapısı olmazsa Allah'a gidilmez kim ki Muhammed, Bab-ı Muhammed'den girerse Allah'a, Allah'ıyla buluşur. Bab-ı Muhammed'den girmeyene Allah'ıyla buluşmazlar. Onların ne imanda cevf vardır, ne amelinde cevf vardır. Amelinde ihlas yoktur onların. Hep riyadır. Hazreti Peygamber'e inanmıyor. Allah'a inananlar hepsi yaptıkları amelleri riyadır. İhlası, ihlasları yoktur. hübiyyet ilahi Muhammed Mustafa'dır. Onsasallahu aleyhi اِنَّا اَتَيْنَا اَيْكَلِكَوْسَرْ Habibi Muhammed senin isminle benim isimimi beraber Kur anırdı. Kur'an'ı sana verdi. Kur'an-ı Kerim'i. Dünya yüzünde bütün kitapların zübdesi Kur'an-ı Kerim'i. Yani Tevratı, İncil'in Zeybu'l'un yüz suhubun zübdesi, süzülmüşü, esası Kur'an'dayır. Bir adam Kur'an-ı okudu mu? dört kitabı yüz suhubu okumuş gibi ezil alır. Bir harfine en akal abdest olarak uğruşsa 50 sevap. Bir harfine. Elif, la, mim. Elif de dediğim mi? 50 sevap. Abdestli olarak. Abdestli okursa namazda okursa 100 sevaptır. Elifte 100 sevap, lam'a 100 sevap, mim'e 100 sevaptır. Abdestli okursa namazdan hariç olarak 50 sevaptır. Namazda okursa 100 sevaptır. Abdestli olarak okursa cünüp değil. Namaz abdestli okursa cülh kıraati gelmez okunmaz. Elden tutulmaz. Ne okunur ne tutulur. Eğer Abde, namaz abdestli okursa, bir harfine Cenab-ı Allah en akal on sevap verir. Abdest sonra okursa. Aa. Abdest sonra okursa elli sevap. Namazda okursa onun için namazı imam uzattığı vakitte sayın kızma imaman. Namazı uzatıyor diye. Her harfine dinleyene okuyana her harfine yüz sevaplar verir. En akal. Allah dilerse bir sevabına yedi yüz, yedi bin de verebilir. Bu ölçüler bu şekildedir. Bir bardak suyun ne olduğunu sen biliyor musun? Bilmezsin değil mi bilemezsin. Bilmezsin. Ne vakit mahrum olursan o suyun kıymetini o vakit bilirsin. Dişinin kıymetini dişin çıktığı gün bilirsin, çüğülüğü gün bilirsin. Gençliğinin kıymetini gençliğin bittiği gün bilirsin. Hayatın kıymetini ölüm gününde bilirsin. Zenginliğin kıymetini fukara olduğun zaman bilirsin. Sıhhatın kıymetini hasta olduğun vakitte bilirsin. O kepser yarın günü kıyamette nasıl Allah ita kaldıracak... Nasıl ilkbaharda yerden ruatı bitirdiği gibi, semavattan güneş insanların beynine yedir mızrak boyu indirilecektir. Yalnız Enbiya ve Evliyaullah müstesna, onların aileleri onlar giyimlidir. Yetim giyimlenler Yetim doyuranlar, aç doyuranlar, fukara yardımlendiriler o gün günde arşın gölgesinde gölgelenecek. Orada Allahü Teala'nın onlar susuz değildir. Ondan genelde herkes susuz baştan aşağı. Ancak ağabey-ı var. Bütün halk oraya hücum edecekler. Yalnız adi Muhammed'e ihade edenler hakkında Cenab-ı Hakk'a bin Kıbel-i Rahman, Hazreti Peygamber'e onları tad edin havz Muhammed'de. Gelmesinler. Hazreti Muhammed'in e çocuklarına eziyet edenler. Ehl-i veyti Mustafa'yı eziyet edenler. Onlar gelmesinler Havz-ı Kevser'den onları reddedecekler. Onun gayresi bütün ibadullah'a bu Havz-ı havz Kevser'den nasiptar olacaktır ehl-i imanın kafesi. Ondan gayri Ali Muhammed'e ihaneden zalimler, onlar müstesnadır. Bir, bir de ibadullah'a zulmeden zalimler. <gülüyor> İnsanlara fena okuman kişiler yani. Müslümanlardan bahsediyorum. Ben. İmanlı göçtüyse. Çünkü Müslümana ihanet, hainlik yapmak, Resulullah'a ihanettir. Resulullah'a hainlik ama Allah'a ihanettir. Birbirine bağlı başlar. <gülüyor> bir mümini tatibi behat edersen, bir Müslüman'ın gününü <gülüyor> göndersen, Peygamber senden hoşnut olur. Peygamber hangi hoşuyduğunca Allah hoşuydu. <gülüyor> bir müminin hakkına ticavüzer, onu kırarsan, ona eziyet cefa edersen... ...Allah Resulü senden darılır. Evet. Peygamber yapmış olursa aynı şeyi, Peygamber yapılan da Allah Allah'a yapmak demektir. Acaba da müminin. İnnatayinâ kevser sana kevser'i verdik. Şefahat-ı kübrâ'yı verdik. Hepsinin biler biler, her bir konuştuğum sözü... ...anlatmak için en aşağı iki saat konuşmam lazım size. Şefahat-ı oh. verdik. Kur'an'ı verdik. Eshab-ı <gülüyor> kiramı verdik sana. Eshab da öyle. Her peygamberin hesabı vardır, fakat Resulullah'ın hesabı gibi, hiçbir peygamberin hesabı yoktur. Evet, kumandanlar verdim, kahraman kumandanlar. Denizleri geçtiler, hovalardan uçtular, ardı geçtiler, kıtaları açtılar, ilahi kelimetullah'a götürdüler. Abay-i ecdadından öyle gaziler, öyle kahramanlar gelmiştir ki biliyor musun sen Hz. Muhammed orada kandı. Sen hala bir kurbanı kaçınıyorsun. Senin abain icadını Allah Allah Muhammed orada kendi kurban etmiştir. Evlatları tadı bilenmişlerdi. Hadi oğlum git şeyi de ol diyor. Bana şeyip babası esinler. Kadın diyor ki ben had ben kazaya gidemiyorum evladım. Saçını kesiyor. Atının rengi benim saçımı tak saçımı tak. Muharebede benim de bir yüzüm bulunsun diyor annesi. Bizim bu annelerimiz. Böyleydi. Sonra korkak sünefe olduk. Dinden dinden bizi tarih çektiler. Din, din bizi ihraç etti yani. Bizimden çekirmedi. Civi olduk ortada. Her türlü fenalık, her türlü fenalık, bizde engel, kötülük, ihanet, her şey. Birbirimize düşmanız bize evlenmez. Böyle şey olur mu hiç? Müslümanlar bir vücut gibidir. Bir adamın bir şeyine efendim, iğneye soksan parmağına bütün vücudu sızlar. Neden? Çünkü bu vücudun parçasıdır o. Öyle hale geldi ki birbirimize düşmanız. Sağ kolu, sol kola, sol kolu sağ kola düşman. Sağ göz, sol göz, sol göz, sağ göz, bir vücudun içerisinde birbirini kırmaya başladılar. Müslümanlar bunlar. Koca İmparatorluk parçalandı gitti... Şimdi bir avuç toprağımız kaldı. şuradan Edirne'den şeye kadar Erzurum'a kadar onu da düşmana vereceğiz. Böyle bu işi o kapıdan gidersek ya. Vallahi billahi o senin o o medeniyen şey küparda hakislerin senin şeyine bakma böyle. Sana güllü güllüne medeniyetine gelsin senin önlüğün kilitlerini yakar toprağın üstünde. İşte gidin Yunanistan'a. İşte Rumeli'ye gidin bakın görün. Kabirleri kabirleri canavarlar gibi yani sultanlar gibi söküt şey etmiş kazmışlar. Abaycılarını kemikleri yok etmişler, yani, yakımcılarını ne cami kazmış, ne medenesi bir tekte. Ne türlü be. Böyle sana görülür, sonra gelirsin evine senin kafanı koparır. Sonra kendine yardım ettirir, sonra sen der ki, kendi milletine, kendi dinine hayır olmayanı bana hayır olamaz dersen şu anı kumantırsın bana. Acaba atabildim mi? Öyle kahraman kumandanı ayırdınız Habibi Muhammed. Ya. Ağabeyi icradınız bu toprağa gelip buraya zahfet etmeseyip sen burada şimdi buraya oturup vaaz dinlemezdim, ben sen vaaz dinlemezdim. Hz. Muhammed geldi burası ne? Cenab-ı Peygamber ya, İstanbul mutlaka afet olunacaktır dedi, emir verdi. Bütün kumandanlar Resulullah'ın sözüne itibaren bu şerefi biz alalım da, gelip burayı 26 defa muhaza ettiler İstanbul'da. Gaza yapıldı cerrin İstanbul'da, yirmi defa. En sonunda Hazreti Fatih'e nasip oldu. Vereniyle yani, üye yani Türk kumandanına nasip oldu. Bizim milletimize nasip oldu, elhamdülillah. Araplar kaç yada geldi buraya? Eee kaç yada sardılar İstanbul'u maalesef. Nasip olmadı. Bizim kavimimize Allah burayı nasip etti. Böyle kahraman kumandanlar geldiler. Anlatsam neler var ama, hangi gününü anlatayım? Paşa kahramanlık yapmış. harp meydanında bir avuç askerle yeni düşmanı durdurmuş. Yedi krallığın askerini mağlup etmiş. Sultan tarafından kendisine vez vezirlik payesi veriliyor, vezir oluyor yani. Aldığı da Kütahya Beyazıt Paşa'nın iradesini icra ettim diye ağlıyor paşa. Ne diye biliyor musun? Ben rütbeyi vezaret beklemiyordum. Rütbeyi şahadet bekliyordum diyor. Eee. Şehidin büyüğü mü vezir olduk diyor. Onu bir işin en büyük şeydi o diyor. Çünkü dünyanın vezareti taçeye kadardır. Nedir o? kadardır. Padişah'lığı, paşalığı hepsi oraya kadar. Ondan sonra iş bitti demek. 20 tane şeyden biliyor, kütüphaleden alsan kabir için faydası yok. O kadar Bitti. Geçiyorum. Sana Kevser'i verdim. Kevser'de mi? Fatıma Tezü'ye terayi verdim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser'in ne isimde de? Canan ne ismi Kevser'di. Sana Fatıma Tezü'ye terayi verdim. Senin zürriyetin ondan olacaktır. Öyleyse ya. sen bana ne yap? Namaz kıl. Selahat et. Düşün. İnsanlar söylüyor. Görmüyor musun? Bir adam bir adama bir sigara verse, teşekkür etmesi lazım. Et verse, kabahariktir o. Ya geçiyor, sana yardım etti <gülüyor> adam. Sen onunla bu kahvelerinde hiç karşılık sana yardım gibi teşekkür etmesin. Kalabeyin <gülüyor> insanın size. Mutlaka insan gördüğü bir ila karşı teşekkür etmesi lazımdır. Şimdi konuşalım biraz. Mesela sigarayı sana vere teşekkür var. İnce adamsın sen, çok incesin. Sana <gülüyor> deseyim, bir sigara verdi, teşekkür, <gülüyor> <edin. Onun gülüyor> teşekkür ederim diyorsun. Pekala. Pekala. ...o sigarayı içmek için ağzı veren Allah'a... ...çekinmek için nefesi veren Allah'a teşekkürün yok mu? Hadi secde. Sana benim kışına birisi pantolon veriyor. Ona secde bile ediyorsun. Gördüğün vakit hepsi ayağa kalkıyorsun. İnsansın çünkü. Peki yok, o pantolonu yemek için Allah sana kış verdi. O kışa verene teşekkür yok mu hiç? Ne soruyoruz? Gözüne gözlük olan teşekkür var. Gözünü verene teşekkür yok mu hiç? işe başlı Allah'a teşekkür edeceksin namaz kılacaksın. Namaz kıl. Vücudun Allah'a teşekkür etmektir namaz kılmak. Malen teşekkür Allah'a zekat, sadaka, yardımdır. Hayır hasenat yapmak. Vesaire namaz kıl. Ve nehr Kurban kes yani. İnde şane geher eder sana şey eden Habibin Muhammed etter onun onu büyüyecek. Kim Resulullah'a hürmet ederse onun köyü kurur. Lakin Resulullah'a Cüret süeda yani sayitler, seyitler ve şurafa dünya üzerinde her nüfuzdan ziyaret Her tarafta seyit vardır. Ali Muhammed'den yani. Onun için peygamberlerin iptal dedikleri ziyaret kurulmuş. Fakat resul-u kurmayacaktır. kurmuyacaktır. Ümmet de kurmuyor. İlah yemiyor hacılar kadar. Şuninki kurban buradan cenab-ı peygambere emrediliyor. Farz bu peygambere. Bizde vacip oluyor şimdiki Hazreti Peygamber'i şeradan Allah kulum diyenler bunun kuban kesmeleri lazım gelir. Ama tabii izleyin olması şerayetler. Allah'ın hiçbir zorluğu yoktur. din İslam'da zorluk yok. Zorluğu çıkaran bizleriz. Bak bir daha söylüyorum. Bak, din İslam'da zorluk yoktur. Zorluğu çıkaran ülema zorluk çıkarır. Ülema şeklinde adamlar. Ülema di. Benim gibi başına sarık sarmış, ülema gibi görünmüş. Onlar zorluk çıkarırlar. İslam'da her şey. Peygamberimiz sarılıyor. Yesfiru velatü astiru Beş vela Siz tepşir ediniz, halkı müjdeleyiniz, onlara nefret getirmeyiniz, nefret vermeyin. İşleri kolaylaştırdığınız ilgisatında zorlaştırmayın diyor Cenab-ı Peygamber. Emre Peygamberi Ama biz zorla, inadan zora çıkarıyoruz. Yani yokça sürüyoruz. Biz diyoruz. Zengin olan kimse kurban kesici. Hatta Resulullah Efendimiz bir de tehdit ediyor. Çok ağır bir söz Efendimiz de. Bize tehdit diyoruz yani. Aile vakti yerinde olup da Kurban kesmeyen bizden değildir. Bizim mescidimize gelmesin diyor. Acı, acı bir şey. Sen avayi ecdadın, bırak kurban kesmeyi, kendi canını kurban vermiştir. Sen de öyle yapacaksın, <gülüyor> evladıysen de yer. Meşru evladıysen, avayi yolda bulunacaksın. Meşru evladıysen, istediğini yap, serbestsin o zaman. Uyuma, <gülüyor> ne uyuyorsun, çok uyuyacaksın. Olan senedeki de ayın ortasına geliyorsun. Gene yani burada uyuyorsun gene. Yani. Hep bu milletleri uyuyacak mı yani? Bir neyi yani? <gülüyor> Hiç Gene diğer bir hadis-i şeriflerinde vakti hali yerinde olup kurban kesmeyen ister Nasara, Hristiyan düzenlere, üzerine Hristiyan dinlerine ölsün. İster Yahud dinlerine ölsün. Et et toi. Onun için kurban kesme geliyorsun. Ne oluyor peygamberlere itibaren kesmemiz hayır değil müminlerin vacip oluyor bu bu Allah peygamberi sevenler yerine getirirler. Şimdi son İmam Ali ne diyor? Bir ufak bir hadis söyleyip söyleyeceğim size İmam Ali'den. Bir kimse evinden kurbanı, kurban almak üzere yola çıksa. Niye dedi? Kur gidiyor, <gülüyor> koydu, akla, çaldırma, de kurban almaya gidiyor. Mangazını yöne koydu. Giy sakla çaldırma. Gittiği yol kadar her adımına on hasena verilir. On sevap verilir her adımına. On seyyesi kaldırılır, günahı kaldırılır. Bu kadar mühim. Söyleyen kim? Saki-i Kevser, fatih Hayber, Varisi-i uluv Nevi, ali nebi Nevi Talip, Keram-ı Hazreti Peygamber'den rivayet ediyor. Her adımına on seyyesi kaldırılır, on seyyesi kaldırılır, on derece atıyla yükselir, yükselir. O kadar mühim. Pazarlık için sorduğu vakıtta tesbihattan ibadet ve taat sayılır. Ve hayvanını aldığı vakıtta şeriatın tayin ettiği hayvanı almalıdır. Mesela bir sığır hayvanı yedi Müslüman, yedi iştirak eder, bir sığır hayvanı kesebilir. Yedi Müslüman Bir Müslüman bir sığır hayvanını kesebilir. Bir akşam sordular, gene bunu söyleyeceğim. Üç Müslüman bir sığır hayvanını kesebilir. Sekiz Müslüman bir sığır kesemez 7'ye Yediye kadar müsaadesi var. İster bir kişi, ister üç kişi keser. İki kişi, ister iki kişi keser, ister yedi kişi keser. Ama sekizini kesemez. <gülüyor> Kurban neden olur? Kepiş, yani koyun hayvanından, koç. Koyun, yani işte erkeği. Boynuzu kırık olmayacak, gözü kör olmayacak, sakat olmayacak yani şey, hayvan. Tekrım şartları var. Sonra benim keşiden olur. Tekesi ve dişisi. Koyunun erkeği yani koçu ve koyunu ondan olur. Deveden, sığırdan olur. Balıktan? Olmaz. Koca bir hams tutmuş. Olmaz. Kurban edilmez. Hamsdan kurban olmaz. Kurban ya şeyden, bir tane toruk yakalanmış. 2 bin lira bitemez. 3 bin lira, efendim, 10 bin lira yapıyor. Olmaz. Korktan olmaz. Hindi olmaz. Tavuk olmaz. E peki kesiyorlar, tavuk yiyorlar. O nezirdir. Hindi kesmek, tavuk kesmek. Ben şu işi işim olursa cenab bir tavuk keseceğim, fukaraya vereceğim. Kulu size direnciye vereceğim diye. Allah'a tavuğu keseceksin. kurban Allah'a keseceksin, sevabını ona bağışlayacaksın. Ya, ya Rabbi bir tavuk keserim, şey için olursa, o nezirdir o. Beş kuruş, yirmi kuruş verir gibi bir, yani on, on lira sadaka verir gibi olur. Kurban olmaz. Başıma atabilecek mi? Yahudilerde kurban olur tavukta. Ama efendim, şey diyeyim, bizde olmaz. Müslümanlarda böyle şey yok. Ama tavuk, hindi, kaz, ördek gibi bunlar nezir olur. Kesilir, zukarayı verir yesin diye getirir. Sadakadır, sadakadır. Acaba bildin mi? İkincisi, kurban etinden herkese verilebilir. Komşun dinsizmiş, verirsin. Sen bakma o şeylere dediklerine. Sadakadır çünkü. Aman sakın ha, şey, kedilere köpekle yedirmeyin parçasını. Hayır, yedireceksin. Kedi de yiyecek ciğerinden, barsağından, köpek yiyecek eti ke kemiğinden. Hani bazı ahmaklar var böyle. Hayvanları kovuyorlar, toprağa gömüp türlü vermiyor kimseye. Kurban üç parçaya taksim edilir. Keserken Bismillah demesi şarttır. Bismillahi Allahu Ekber. Keserken Bismillahi Allahu Ekber. Keserken Bismillahi Allahu Ekber. Artık senin mürayetine kalmış. Servetine göre iki kesersin, üç kesersin, bir danışa olmaz. İki kişi bir olalım, bir kurban keselim, olmaz. Bir kimse bir kurban keser. Sığır, deve, müstesna, onlar yedi kişi. Bundan gayresi ikimiz belaya gelir, bir şey, ko koç alalım, kurban keselim, olmaz. Bir kişiye bir kurban olalım. Hayvana aç bırakmamalı, bıçağı göstermemeli, Eziyet cefa etmemeli, kör bıçakla kesmemeli. Gözü bir şeyle bağlanır hayvanın. İltifaten getirirsin, ya ki buraya karşı. Bismillahirrahmanirrahim. Ekber. Kesici hocam olacak. Ve kesmesi miyvenin, yani bunlar eder hayvanın. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra, soyuttan sonra üçe ayırırsın. Efendim, kemiklerinden derisini fukaraya, et kısmını kendalı kavur koyarsın. Şeye efendim, hükümet. Fukar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> fukaraya şey tarafı, Allah evet. için çekilmiş. Cenab-ı Hak dediği için, Musa'ya... ''Ya Musa sana şeyi göstereyim mi?'' demiş. ''Hazine-i mi?'' E ''Göster Ya Rabbi'' demiş. Bir de ''Hazine-i açılmış ki de görsün. İçerisinde e içinde bir pantolon, altı patlak bir kundura, kuru bir ekmek, ekşirmiş bir yoğurt, kokmuş bir et. ''Ya Rabbi bu ne bu?'' ''Kullara ben tazesinin iyisini veririm, onlar bana bunu verirler.'' demiş. Çünkü fukaraya verilen tasadduk Allah'ın eline veriyor demektir. Hacı bana mi? En iyisini vereceksin. Seve seve vereceğim, sevdiğini vereceksin. Seve seve. Ben bunu yiyemiyorum, fukaraya vereyim. Olmaz öyle şey. Yani böyle canın çektiği şeyi fukaraya vereceksin. Sevdiğini vermedikçe sevdiğinden ayrılamazsın. Üçe bölünecek kurban. Bir kısmını çoluna, çocuğuna. Bir kısmını kuru komşuna. Bir kısmını fukaraya. Üç ayrılacak. Üç parçaya. Yedi. Yine her parçası yedi parça olmalıdır. Üç ayrılı bir parça. Yani verdiğin bir şeye yarasın yani verdiğin şey doyursun. Olum öldü mü lada? Lada'nın doyurmalı. benim. Ben küçük muydum? Bir hoca ben Hazretleri beni çağırdı kurban kesmeye. Gel et vereyim zamanı oldu dedi. Gittim. Bekledik böyle kedi bekler gibi etin karşında. He benim hoca öyle ben sonra kurban kesince bize şu kadar böyle bir et verdi. <gülüyor> Bakla. He ya abimiz karı sana tır şanın ama ne doyar, ne aşırı. Çok kadar bir şey böyle verdi bana o kadar. Ee, Neyse, bir şey demedik. Ay, Allah yanında makbul olsun inşallah. Allah'a daha çoğunu versin anadâ alemin de. Yani verdiği vakitte insan doyurmalı. Bir yetime bir şey alıyor, güzel, ayağını ayakkabı almıyor. Balsın ayakkabı daldın ha. İçine bir piran kömle al. Orada 1000 reis harf eder, 5 kuruşu hesap eder. Hikmet illa itâna. Kaç tane yetim giydirdin? Sordum, kaç yetim giydirdin? Parası olanlara soruyorum. Para, senin para <gülüyor> kalacak yakında. Sevmediğine kalıyorum de. İşin felaketi orada. Sevdiğin şey, insanın senin kimseleri yok. Sevmediğine kalıyorum. Kaç tane etim giydirdin? Soruyorum. Kaç tane ağlayanın gözyaşını sildin? Bayram sabahı bu sabah. <gülüyor> Birçok evlerde şükür ağlıyorlar. Elbise alamadı babası annesi. Fukara çünkü. <gülüyor> ya yani baba ben de isterim diyor. Anne ben de isterim diyor. Alamayınca <gülüyor> ne yaptın ana baba? Diğerleri <gülüyor> kan oluyor. Sen yetenekliğine büyüdün mü? Bilmezsin sen yetenekliğine. Damlan düşmeyen halden bilmez. Fakir olmayan fakirin halinden anlamaz. Allah bunu için orucu farz etmiştir bize. Açlayalım ki açın halinden bilelim. Sus kalalım ki susun halini bilelim. Tadişah da oluşturacak. Sıkan evet. da. Ha diyecek ki demek ki açlık buymuş. Benim iletim böyle açmış. Kış gününde pencer penceren açacaksın. Oturacağım böyle o ceryanda. Hemen nezle olursun değil mi? Ha. Öyle fukara var ki evinin camının penceresi yok. Öyle oturuyor. Bir gün paltı soğuk havada çık sokağa. Kalla orada. Niye? Paltosuz geçen ümmeti Muhammed'in tattığı soğuk acısını tat bakalım. Şöyle evet. Hadi. Yoksa sobanın başında Allah bizi doyurdu. Kutkala'da doyursun. Olmaz. Allah kolay bilendir der. allah Allahu Teala yemek için sofra indirir. Halbuki İsa'yı bile vaidir bu hususu olduysa. Devrüşe da yine Fatiha der Devrüşeş'e. Allah verir bir şey yapar. Amen ederiz. Nice geçiyoruz ay ayıracaksın. Ne oldu? Neymiş? Ben <gülüyor> sevgimi bulamıyorum böyle burada. Ben bugün örneğin anlayacağım bunu, niyeti bozduğumda. Be. <gülüyor> ben hiç <çok> vakit geldim, gelen <gülüyor> bilirim. Sen bana baktın. benim saatim daha şehir. Hayalde. <gülüyor> Her gün ben <benziğim> burada bulamıyorum, bugün de kaldım ben sizi. kadar. Baktı öyle baktı. <gülüyor> geldin ki bayram kılamadık, yarın gelirsiniz, yarın kıldırırız. Caiz, 4 gün kıldırın. Ramazan Bayazı'na üstün, kurulun 4 üçe 3'e vereceksin fıkaraya, bir kısmını kendi evine, bir kısmını çoluğuna, çocuğuna, bir kısmını da fıkaraya vereceksin. 3'e. Yani bir adam, şunu da söyleyeyim sana, yani kese kurbanını da kurma yapsa, caiz olur ama lezzetli ol, <gülüyor> Ecirsiz olur, cevapsız olur. İnsanın çoluğunu çocuğunu doyurulması da sadakadır. Babalar, iskele babalarına söylemiyorum, babalarına söylüyoruz, biz babalar iskele babası. Çoğulun, çocuğunun napakası ne? Sen senin kazandığın parası, hakkın değil hepsi. Sana onun üç devredir. 300 lira kazandın ise bu oyun günde 100 lira senin. İki lira çoluğun hakkıdır. Başka bir sarf edemezsin yani dışarıda. <gülüyor> <Aa>, ben <gülüyor> kazanıyorum. Neymiş? Öyle şey yok. Senin boynunda olan evlatlarının hakkıdır onun üzerinde. Onun için bir adam mesela malının hepsini fukar Ayşe'ye tasadu edecek Olmaz. Resulullah razı olmadı. Bir sahada geldi peygamber e, ya Resulallah, ben malumun hepsini vermek istiyorum. Olmaz. Yarısı lirada olmaz dedi eyvallah. E üste birini ver dedi. <gülüyor> Hakkın ceviz çünkü o. Bitti o da. Ha, e, kurbanın çıkanı da yere döküldüğü vakitte düştüğü anda kurbanı kesilirinin bütün günahları af olur. Kul hakkı müstesnadır. Hayvan hakkı müstesnadır. Allah'a olan borçları günahlarım vardır onlar, onlar af olur. Ondan gayrı kimin malını aldığınızı vereceksin. Kime vurdunsa gidip diyeceksin ben sana vurdum. Senin malını çaldım, aldım. Bana hakkını helal et. İster ödeyeyim, ister uğruna çalışayım. Söyleyeceksin böyle anda. Yani bir de gücün hükmü var. Yutma yapıyorlar yani. Senin malını çalıyor. E beni bana hakkını helal Helal olsun gitti. Olmaz böyle şey. Söyleyeceksin. Yutma yok. Yutamaz. Ben yutarım Allah yutmaz yani sen bana. Bir, bir yutmacı var. Ah bize işte hakkını bana helal <gülüyor> et. Benim malım götürülmüş. Benim oyamlarım. Helal oldu o da kuyuttu gite. O kendi kendini kandırırsın sen. Söyleyeceksin, seni ben paraları almıştım, ya çalmıştım, şimdi bu para bende yok, ben yedim bunu, ee, ya bana hakkını helal et, ya ben sana gücünden çalışayım. Ya efendim ne dersen onu yapalım. Böyle. Senin aleyhinde konuşmuş idim. Senin iffetin hakkında konuşmuştum. Kalabalık diye gittim seni böyle cem Olmadı olmadığı şeyleri söyledim, ben bana hakkını helal et. Böyle yaptın. Hatta iftira ettin ise söyleyeceksin. Ben kilitli hakkında böyle konuşmuşum, ben yalancıyım, o adamda böyle sıfat yoktur. Edepsini ben yaptım. Ben itira ettim ona diye. O müftelilerin yüzleri hepsi mahvolacak kıyamet günde. Allah domuz matna kalıracak kabirlerinde. Sen bu dünyada sen bunu görebilirsin görsen. Mutu kable entenutu sırrını fehmeyleyen haşrı neşri gördüğümde nefayı sulh olmadı. Ah makalüsüm yok. Ya Rabbi bizi bugün buradan, bak bütün Hücazi Müslümin şimdi, hepsini yiyeyimler Arafat'ta. Allah, Allah azlik ederek, sevgi ederek... Meniye indiler bu akşam sabahı. <gülüyor> Kurbanlar kesilecek şimdi beni eder mi Haclarında Allah'ın farzı olan hac hac ibadetinin <gülüyor> ikmal olduğu gün bugün. İnşallah biz de bu mesutlara toplanak Allah'ın beytinde oraya iştira <gülüyor> Allah Allah'ın sevabı bizi ihsan edecek. <gülüyor> Mesela bugün kalplere yanan ibadullah var. Ah haca giremedim, varamadım, hiç giremedim. Gidenler gitti, biz gidemedik. Fakiriz diye söyleyenlere müjde olsun. Böyle aheli olursa vallahi billahi Hacı yapmış gibi Allah dedelerine hacı kaybedecektir. Onun için ahvah etmeli insan değil, keşin gitseydim diye. Yani az oldu değil. Yok, kara gidememiş ama ahlediyor. Çünkü niyetü müminü, kadir nebi aleyhissalatü vesselam, niyetü müminü hayrun min ameliyyi. Müminin niyeti amelden hayırlıdır. E, münafıkın ameli niyetinden hayırlıdır. Allah. Onun için, hani böyle ah edenler bugün bu sene gidemedim hacı diyenler, Yüzde şu döken neredesinler ki hasar yapınlar? Hem de ümmeti Muhammed'in dinle beni. Bu kararın hacı Cuma namazıdır. Bana namazıdır cuma, namazıdır cuma namazıdır. Cuma namazı kılan müminler parası olmayanlar yani her Cuma hacı yaparlar. Sen gönül hacı yap. Gönül kârıcısının taba fevri. Tabi oradalar peki işimiz işimiz geçmeyeceğe şimdi, şimdi, şimdi, şimdi konuşmuyoruz sizle. Gönül gönül kârıcısının taba fevri. Gönül yap yani gönül. Kalp kırma. Kalp sırçadan incedir. Hemen kırılır. Kalp kırma, gönül Kâbesi ya. Gönül, gönül tavabeyle. Gönül ya. Ağlayanın göz yaşınası. Kaç kişinin göz yaşınası gibi. Kaç tane kalp kalbi tatmin ettirir? Soruyorum sana. hiç boşuna. Kalp kırdın mütemadülü. Anneni kırdın, babanı kırdın, akıvanı kırdın, sol konunun komşunu kırdın, kırdın, kırdın. Onun için hemen bugün kırılıkları tergileceksin, varacaksın, ölmüşlerine, ölmüşlerine hatırlayacaksın, onlara Kur'an okuyacaksın, Tukaray-ı Müslümin'in kapından mağrumpağını arayacaksın, <gülüyor> deyip Kimden darıldığı dargından bilmenin barışsınlar bugün. Barışma günleri bugün Allah'ın şeyi, ay rahmet ey, kay, ay. Ya Rabbi bizi burada devam eden, rüccac-ı müsliminin ecirlerine dahil eyle. Amin. <gülüyor> Arafatında bakreye duran, beletende vakvede bulunan, minen ve kurban kesen, Kabetullah'ı tevafeleyen, ibadullahal ibadet ve davetine bizi ithal eyle. Amin. <gülüyor> Huzuru Muhammediye varak, Esselatü Vesselamu Aleyki Ya Resulullah, Esselatü Vesselamu Aleyki Ya Habibullah, Esselatü Vesselamu Aleyki Ya Esselatü Veyle e Vel Ahirem diyerek Resulullah'tan şefaat bekleyen ve Resulullah'ın şefaatine ayrı oldu. Çünkü Peygamberi bir adamı ziyaret ettiği vakitte Resulullah diyor ki, beni kim ziyaret ederse ona şefaatim vacip olur diyor. Şefaat ya yani, Nebiyyullah dedin mi? Türbe-i Saat Ününde, şefaatim sana müstehaktır, sana şefaat ettim, elim ümmetim diye cenab ı Peygamber Selam dedi. Allah bunu bize nasip etsin. Hüccaci Müslümini ve Ziyadet-i Muhammed bulunan hacıların ecrine Allah bizi onların ecrine mencubur etsin buradan dağılmadığının <Gülüyor> ilhak eylesin. Aa, Bak kardeşlerim düşününüz bu kabir sınırlı yatağına ölüler bunlar da bizim gibi insanlar da onlarda bayrağın günleri gördüler, acı günleri gördüler en nihayette oraya varıp karar edildiler. her gün gideceği yer, o taraftır aklı başında olanlar bunlar ibret alırlar Ver Rabbil Alemine kulukta, kulukta tembellik <gülüyor> <tembihine, gülüyor> Hemen böyle <törbe> isvan <gülüyor> reçen ama kılıbaldı Fatıha'tın asırlı insanlar ihmal et, mahiyukat idare merhamet et. Devletine, milletine mutlu et, itaat kırık. Büyüklerine hürmet küçüklerine şefkatli kır. Allah senden şefkatli senden Allah senden Allah senden Allah